Ağuzzu bellihi ve ve ve min min a'malina. Men ve men yudlil la abduhu ve En önemli cerh ve tadil kaydeleri. Bir Cer ancak müfesser ise tadilden öne alınır. Cer ancak müfesser ise tadilden öne alınır. Müfesser sebebi açıklanmış demek. İki Muteber olan tadil, mübhem olan cerhden önceliklidir. Muteber olan tadil, mübhem olan cerhden önceliklidir. Yani mübhem kapalı demek. Yani cerh sebebi kapalı. 3. muteber bir tadil bulunmadığı zaman, mübhem olan cerhe itibar edilir. Muteber bir tadil bulmadığı zaman mübhem olan cerhe itibar edilir. 4. İbni Huzeyme İbni Hibban El-Ecli ve i̇bn Abdilber gibi alimlerin zahire itibar ederek yaptıkları teskiye reddolunur. Yani kapalı bir tadil geçerli sayılmaz Mühendir. Mübhem bir tadil Geçerili sayılmaz 6. Akranların Birbirleri hakkındaki sözleri kabul edilmez yani birbirleri aleyhindeki sözleri akranların birbirleri hakkındaki eleştirileri diyelim eleştirileri kabul edilmez örnekler bir Hammad bin Nuceyhi Hammad bin Nüceyh Hammad bin Nüceyh'i Cumhur Sika görmüştür Ebu Hatim Onda sakınca yok Sika'dır Demiştir Ye ki Ahmet ve İbn Main de sıka demişler. Peki Ahmet ve İbn Main de sıka demişler. Ahmet Mukaribul Hadis sözünü de eklemiştir. Osman bin Ebi Şeybe onlara muhalefet ederek Osman bin Ebi Şeybe onlara muhalefet ederek Hammad bin Nüceyh zayıftır. Ondan hiç kimse rivayet etmedi demiştir. Burada yukarıdaki kayıtlara göre ne, ne yapılması lazım? Yukarıdaki kayıtlara göre muhtemel olan adamdan tekil edilmesi lazım. Hangi isim muhtemel? olan ilk sevdiğimiz Sinan Bey Osman bin bir şeylerini Evet, Osman Bey'in ebi şeyben cerhi müphemdir. Sebebini zikretmemiştir. Bu yüzden Cumhur'un tefsikine aykırı olan bu cerhe itibar edilmez. Ay. Bu yüzden Cumhur'un tefsikine aykırı olan bu cerhe itibar edilmez. İki, Rebî bin Yahya bin Miksem'den Bukhari Sahinde rivayette bulunmuş. Rebî bin Yahya bin Miksem'den Bukhari Sahinde rivayette bulunmuş. Ebu Hatim Errazi Sika Sebt yani sağlam demiştir. Ebu Hatim er Razi yani sağlam demiştir. İbn Hibban da zikretmiştir. İbni Kani Onlara muhalefet ederek Zayıf demiştir. İbn-i onlara muhalefet ederek zayıf demiştir. Evet, evet, evet. dar Kutni de şöyle demiştir. Zayıf, kuvvetli değil, çok hata eder. dar Kutni de şöyle demiştir. Zayıf, kuvvetli değil, çok hata eder. Evet. Aleykümselamün aleykümselam. Evet, evet. İlim ehlinin sözlerini araştırdığımızda Bukhari'nin Rebi'nin hadisini hüccet getirmesinin Aleyküm onu tevsik olduğunu buluruz. Onu tevsik olduğunu buluruz. Yine Ebu Hatim'in tevsiki azı dişlerle sarılınacak bir bilgidir. Yine Ebu Hatim'in tevsiki azı dişlerle sarılınacak bir bilgidir. Zira o şiddeti ve tefsikteki sıkılığı ile meşhurdur. Zira o şiddeti ve tefsikteki sıkılığı ile meşhurdur. Nitekim Rebi'yi Hıfsın en üst mertebesi ile zikretmiştir. Yani sebt, sika sebt sözüyle. Rebi'yi hıfsın en üst mertebesiyle zikretmiştir. İbni Kaninin cerhi ise müphem kapalı olarak gelmiştir. İbni Kaninin cerhi ise müphem olarak gelmiştir. Muteber olan tadili defedemez. Darı kutni'nin sözüne gelince Rebi ile hüccet getirmeyi iptal etmez. Derekut'unnin sözüne gelince, Rebi ile hucret getirmeyi iptal etmez. Zira râvi hadis rivayetinde hata edebilir. Zira râvi hadis rivayetinde hata edebilir. Bu onun genel olarak hadislerini hucret olmaktan çıkarmaz. Sikalardan da hata etmeyeni yok gibidir. 3. Yusuf bin el-Kasım el-Hanefi ile Bukhari sayhinde hüccet getirmiş. Yusuf bin el-Kasım el-Hanefi ile Bukhari sayhinde hüccet getirmiş. İbn-i Ma'in ve Darikudni Sika olduğunu belirtmişler. İbn-i Ma'in ve Darikudni Sika olduğunu belirtmişler. Ve İbn-i es Eslikat'ta zikretmiştir. Elberze'i ise onlara muhalefet ederek bana göre o münkerül hadistir demiştir. Elberze'i ise onlara muhalefet ederek bana göre o münkerül hadistir demiştir. teşek ile tecrih arasındaki tercihe gelince El Berzevi'nin cerhinin kapalı olduğunu görüyoruz. Buna karşılık Buhari İbn Mâîn Buna karşılık Bukhari, İbn Ma'in, Darekutni ve İbn İbn onu tevsiyet etmişlerdir. Cumhurun sözü alınmaya daha layıktır, zira tadil kapalı olan cerhten önceliklidir. Yine burada önemli bir nokta vardır. berze tek kalan Rabi'nin rivayetini Rabi ister sıka ister zayıf olsun, münkerlikleri niteleyen bir kimsedir. erzeyi tek kalan ravinin rivayetini ravi ister sika ister zayıf olsun münkerlikle niteleyen bir kimsedir. Bu ise şüphesiz imamların çoğunun üzerine bulundukları usule aykırıdır. Hafız İbni Hacer Hedyus Sari de şöyle demiştir. Hafız İbni Hacer Hedyus Sari de şöyle demiştir. İmam Ahmet virgül Elberdici bu Berzai'nin e, diğer El Elberdici ile Berdici aynı kişi. İmam Ahmet virgül Elberdici ve başkaları Mutabisi olmayan fert hadis hakkında münker tabirini kullanmışlardır. İmam Ahmet, Elberdici yani Elberze'i ve başkaları mutabisi olmayan fert hadis hakkında münker tabirini kullanmışlardır. teferrüt eden ravinin sika olup olmamasını gözetmemişlerdir. İbni Hacer'in İmam Ahmet hakkında bu nisbette bulunmasına da şüphe vardır. Yani İmam Ahmet böyle miydi? Burada bir tereddüt var. İbni Hacer'den önce İmam İbni Salah, Uluğmül Hadiste sayfa 80 şöyle demiştir. İbni Hacer'den önce İmam İbni Salah, Uluğmül Hadiste sayfa 80 şöyle demiştir. Hadisin münkerinin bilinmesi. Hadisin münkerinin bilinmesi. Bize Ebu Bekir Ahmet bin Harun el Berdici'den ulaştığına göre o şöyle tarif etmiştir. Bize Ebu Bekir Ahmed bin Harun el Berdici'den ulaştığına göre o şöyle tarif etmiştir. Bize Ebu Bekir Ahmet bin Harun el Berdici'den ulaştığına göre o şöyle tarif etmiştir. Kişinin başkalarının rivayetiyle bilinmeyen kişinin başkalarının rivayetiyle bilinmeyen ve başka tarihten gelmeyen bir metni kişinin başkalarının rivayetiyle bilinmeyen ve başka tarihten gelmeyen bir metni. Rivayetinde tek kaldığı hadis münkerdir. Böylece elberdici ayrım yapmadan mutlak olarak kullanmıştır. Efendim? Bundan dolayı Hafız İbn Hacer et Tahrip'te ve Zehebi el Keşf'te Buravi'nin tefsikini tercih etmişlerdir. dolayı Hafız İbni Hacer et-Takrib'de ve Zehebi el-Kâşif'te bu Rabi'nin tefsikini tercih etmişlerdir. Bugün burada bırakalım. Biraz uzun bir konu var. Onu yarına işleyin inşallah. Cerh ve Tadil'in mertebeleri diye başlık atın. İşlememiz lazım onu. Sübhaneke Allahümme ve Ebi ve Eşhedü en la ilahe ve estağfurke ve